Ee, ahlat Suresinin 56. Ayetinde Allah ve melekleri peygamberimize salavat getiriyor. Ee, bunun nedenini öğrenecektim. Bir de salavat kelimesi affedecekse ee, neden insanlar da peygamberimize salavat getiriyor? Bir de onu öğrenebilirim. Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Mardin'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet Kıymet Hocam buyurun salavat kelimesinin, yani salat kelimesinin üç tane manası vardır. Eğer bu salat Allah'tan geliyor ise, bu rahmet manasınadır. Lütuf manasınadır, ihsan manasınadır. Eğer meleklerden geliyor ise, bu da istiğfar etmek, onun affını niyaz etmek manasınadır. Eğer insanlardan geliyor ise, dua etmek, şan ve şerefin yüceltmesi için kıymetinin de deren artması için dua etmek manasındadır. Allah ve melekleri ona salat ediyor değil mi? Evet hocam. İnna ve meleiketehu yusalluna alen nebi Allah ve melekleri ona salat ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman salatın Allah'tan gelmesi neymiş? Cenabı Hak Celle Velalâ Hazretleri nebisine nebisine rahmet ediyor, lütufta bulunuyor, ihsanda bulunuyor. Lütuf, ihsan ve rahmetini verdiğini ...onu her haliyle, lütfuyla, ihsanı ve rahmetiyle kapladığını bize bildiriyor. Evet. Meleklerin salatını ise... ...onun onun affı için... ...ve eğer kusur işlerse... ...o kusurlarından dolayı da muakaze edilmemesi için dua ettiği bize evet. ayette ne yapmış olup bildirilir. Ey müminler siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi salavat getirin demek... ...siz de ne yapın? Onun şan, şeref ve isminin bütün afaka yayılması, bütün insanlık katında değerinin artması, Allah katındaki değeri zaten artmış ama onun değerinin artmasını talep ederek kendi değerinizin artmasını isteyin diye de bize bir emir ne yapılıyor? Veriliyor. O nedenle Allah'ın salatı ona rahmetini ifade eder. Meleklerin salat etmesi de istiğfarlarını müminlerin salat etmesini istemekte şan, şeref ve kıymetinin bütün dünyadaki insanlık katında artmasını ve Allah katında da var olandan daha fazla artmasını istemektir ki bunda herhangi bir sakınca nedir? Yok. Yoktur. Çünkü Allah en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed ve vesselama rahmet etmeyecek de kime edecektir? İnşallah. İhsan ve lütfunu ona vermeyecek de kime verecektir? Bize bildiriyor diyor ki ben kuluma rahmetimi, lütfumu ve ihsanımı veriyorum. Bununla kulumu yad ediyorum bütün meleklerim arasında. O halde siz benim yad ettiğim rahmetimle, lütfumla, ihsanımla muamele ettiğim bu değerli kuluma siz de gerekli olan saygıyı ne yapın, gösterin. Onun şan, şeref ve e, isminin yücelmesi, yükseltilmesi, herkes herkes katını değerini artması için gerekli olan çalışmayı ne yapın yapın diye bir talimat. Biz de bu çalışmayı yapınca evet. kendi adımıza da Bunun ters anlaşılmasına gerek yoktur. İnşallah. Şöyle diyen çıkabiliyor bazen, e, Allah katında en değerli kuldur o. E, dolayısıyla bizim en değerli kul olduğu halde, e, daha ona salavat getirmemizin anlamı var, ona salavat aynı zamanda bizim değerimizi artar. Çünkü yani. değerliğinin yanında bulunan değer kazanır. İnşallah. Evet.